Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Murat İyiceoğlu'na teşekkür ederiz. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay Şarkılarımızı yarıştırmayız tazı gibi Bizim şarkılarımız rüzgarlara söylenir usulca Belki bir gün bilmeden buluşuruz Denizin kıyısında çocuğun düşlerinde ya da sivrisinlik sazında Usulca, usulca, usulca Biz şarkılarımızı Ismarlamayız Isma. giysiler gibi Bizim şarkılarımız Rüzgarlara söylenir usulca Belki bir gün bilmeden buluşuruz Poyrazın ayazında, lodosun yağmurunda Ya da sivrisin sazında usulca, usulca, usulca Biz şarkılarımızı pazarlamayız deterjan gibi Bizim şarkılarımız rüzgarlara söylenir usulca Belki bir gün bilmeden buluşuruz Gerçeğin kuytusunda Güzelin tohumunda ya da Sivrislik usulca, usulca, usulca Biz şarkılarımızı yarıştırmayız tazı gibi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 İnsan düşünün, birisi kolaylıkla şarkı yazabiliyor ve büyük bir coşkuyla onları söyleyebiliyor. Ötekisi çok zor şarkı çıkarıyor ve coşkuya dönük değil şarkıları. Ama bu insanlar yine birlikte olabiliyor. Başka şey düşünün, kimisi şarkısında nokta koymayı seviyor. Ötekisi ise noktalı virgül kalıyor şarkılarında. Yine düşünün kimisi bir deniz insanı, ötekisi bir kara kent çocuğu. işin doğrusu Fikret'le biz biraz böyleyiz ve sanıyorum ilk akla gelen şey nasıl bir beraberliktir ki bu diyeceksiniz. Fakat şarkımızı dinlediniz ve diyoruz ki biz şarkı anlayışlarımız, o kadar ortak ki işte buyurun sizlere birinci şarkıda bunu söyledik. Bülent'le birlikte müzik yaparken, şarkı söylerken gerçekten... ...büyük bir doyumluluğa erişiyorum. İçimde eksik bulduğum yönlerimi sanki onunla tamamlıyor gibiyim. Onun getirdiği bu... Güzel deniz kokusundan sonra ben de sizi pek denizlerden uzakta olmayan bir şarkıya götürmek istiyorum. Denizlerde kurduğum bir düş bu. Ee, şimdi Bülent'le birlikte seslendirmek istediğim parçanın adı Düşler. Düşler. Güçler vardır satılmaz Derinde anlatılmaz Yüreklerden silinmez Bazen de vazgeçilmez Kapat gözlerini ve düşün İpekten bir deniz Pamuktan bir gökyüzü, iki tomurcuk yüreğimizde. Belki de sen de ben ikimiz. Birbirinin farkında gözlerimiz, düşüncelerimiz. Olmayacak hayallerimiz. Ne alınır, ne satılır, para yerlerden sürünür. Geçtikçe şu günler, anladıkça hayatı birçok şeyin değeri, küçüldükçe küçülür. İki de sen de ben ikimiz birbirinin farkında gözlerimiz düşüncelerimiz olmayacak hayallerimiz ne alınır ne satılır para yerlerde. Geçtikçe şu günler, anladıkça hayatı, birçok şeyin deri, küçüldükçe küçülür. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay. Bugün programa 1985 yılında canlı kaydedilen iki şarkıyla başladık. Fikret Kızılok ve Bülent Ortaçgil birlikte çalıp söylediler. Önce bizim şarkılarımız ve ardından Düşleri dinledik. Anımsayanlar olacaktır. 1980'li yılların başlarında İstanbul'un Anadolu yakasında Bostancı, Çatalçeşme'de bir sanat evi vardı. Çekirdek sanat evi. Fikret Kızılok'un 1983 yılında kurduğu Çekirdek Sanat Evi'nde önceleri çeşitli sergiler yer alıyordu. Kızılok zamanla burayı 20-25 kişilik mini konserlerinde yapılacağı bir konser salonuna dönüştürdü. İlk dinleti 1984 yılında yapılan Mutlu Torun İhsan Özgen, Rönesans Müziği ve Aynı Çağda Biz konseriydi. Aynı yıl Doğan Canku'nun dinletisiyle konserler devam etti. Şimdi o konserden bir kayıt dinletmek istiyorum. Sözleri Ali Kocatepe'ye ve müziği Doancan Kuyu'ya ait şarkıda Doğancan Kuyu dinliyoruz. Yeniden başlamak. <gülüyor>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 Yeniden başlamak olmalı Yeniden başlamak benim için de zor oldu Neler neler verdi, neler götürdü Şimdi dünyaya yeniden gelmiş gibi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 Çekirdek Sanat Evi konserlerinin üçüncü konuğu Bülent Ortaçgil olmuştu. Erkan Uğur ve Yaz Baltacıgil'in de yer aldığı dinletide Ortaçgil'in Rüzgara Söylenen Şarkılar dinletisi, Ortaçgil'in Kızılok ile birlikte Çekirdek Sanat Evi macerasının da başlangıcı oldu diyebiliriz. Bu beraberlik 1980'li yılların sonuna kadar devam etmişti. Konserler 20-25 kişilik gruplara verilirdi. Katılımcılar ödedikleri yani cüzi katılım parasının karşılığında konserin bir kaset kaydını bir hafta sonra alırlardı. Yani 12 Eylül sonrasının kısır müzik ortamında yani ki o yıllarda popüler müzik prim yapmaya başlamıştı. Daha kaliteli müzik yapan insanların Çalacağı mekanlarda gittikçe azalıyordu. Çekirdek sanat evi bu anlamda bu müzik insanların nefes alabildiği ürünlerini dinleyicileriyle konserler ve kasetler aracılığıyla paylaşabildikleri cazip bir yer haline gelmişti. Benim orada ilk izlediğim konser 1986 yılında yapılan. İşte Erkan Şimşek, Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur, İmer Demirer ve Robert Johnson'ın yer aldığı müzikte yabancılaşma konseriydi. Bugün programı o konserden bir kayıtla kapatmayı düşünüyorum. O yıllarda Marmara Üniversitesi Fikirtepe kampüsünde yer alan müzik bölümünde okuyordum. Bir hafta sonu etüt çalışmasını kırıp, bir arkadaşımla birlikte konsere gitmiştik. Aynı yıl Erkan Şimşek'in ilk çağda Anadolu müziği başlıklı müzikli söyleşisinde izlemiştim. Zaten her zaman yer bulmak kolay olmuyordu. İşte ben de bulabildiğim kasetlerle Çekirdek Sanat Evini uzun süre takip etmeye çalıştım. Bugün mütevazı bir koleksiyonum var. İşte tamamlamaya ve zaman zaman da radyo programım aracılığıyla sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Çekirdek Sanat Evi zamanla kayıt kalitesini yükselterek yani ki başlangıçta bir makara tape ve 2-3 mikrofonla kayıtlar yapılıyordu. Sonraları bir yapım merkezi haline dönüşmeye de başlamıştı. Yani sayısı çok olmasa da bazı albümler yayınlandı. Hatta orada Bülent Ortaşkil'in gitar dersleri verdiğini de biliyoruz. Zamanla telif yasasının da gündeme gelmesiyle bu kasetlerin basımı ve dağıtımı yapılamadı. Yani bugün çok aranan bu kayıtlar bazı özel koleksiyonlarda yer alıyor. Bugün programda iki konuğum var. Sevgili Karacayit Pehlivanlı ve sevgili Kamil Batur. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba, merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. Kamil epey zamandır Çekirdek Sanat Evi albümlerinin peşini düşen genç bir koleksiyoncu arkadaşımız. Onunla Açık Radyo'da yaptığım bir Çekirdek Sanat Evi programı sonrası tanışmış, yazışmış ve elimizdeki kayıtları birbirimizle paylaşmıştık. Biraz kendinden söz eder misin Kamil? Tabii, 94'te Deniz'de doğdum. Üniversiteye başlayana kadar hep Denizli'deydim. 2013'te Ankara Veteriner Fakültesi'ni kazanınca Ankara Üniversitesi'nde Ankara'ya geldim. Geçen yaz mezun oldum ve yine aynı fakültede Mikrobiyolojide doktoraya başladım. Koleksiyon hikayemsi şöyle başlıyor. Yaş itibariyle plak dönemlerini zaten hiç görmedim, yetişememiştim ama kaset dönemlerinin son zamanlarına yetişmiştim. Ama... E, o zamanlar şimdilerde olduğu gibi öyle çok fazla kaset almıyordum. E, koleksiyonel bilicim çok fazla yoktu. 10-20 kasetim anca vardı. E, zaten o dönemlerde de artık albümler kaset olarak üretilmeye başlamamıştı. Herkes de bir CD'ye yönelim vardı. Peki e, aile müzikler topluyordu? Hı -hı. Ne tür müzikler topluyordun daha çok? Genellikle Ezgi'nin günlüğü yeni türkü gibi özlü müzik ve progress fraktürlerinde kasetlerine yakalıyordum. Bir yandan da bir sanatçıya yoğunlaşmayı istiyordum. O da Fikret Kızlok'tu. Zamanla Kızlok'la ilgili her şeyi toplamaya başladım. Plakları, gazete haberleri, fotoğrafları, kasetleri. Peki Çekirdek Sanat Evi kasetleriyle de herhalde bu vesileyle tanıştık değil mi? <gülüyor> evet. Odağımı Kızıl'a verince çekirdek sanat eviyle tanışmam zaten o yani En sevdiğim grupların orada dinleti verdiğini görünce ilgimi hiçbir şey veremez oldu Yani orada bir dinleti veriliyor 30 kişiye çok özel bir şekilde ruhu bu canlı kaydedilip insanlara sunuluyor. Bu fikrin çok özgünlüğü çok ilgimi çekti ve böylelikle başlamış oldu. Peki nereden buluyordun bu albümleri? Ee, Ankara'da mıydın o yıllarda O yıllarda <gülüyor> Ankara'dayım. Yani kokusunu alıyorum diyebilirim artık bu kasetlerin. <gülüyor> Çok zor kadar... çünkü yani İstanbul'da <gülüyor> mıydı? gerçekten Kadıköy'de bir yer vardı zaten bir bazarda ama yani artık sanıyorum onda da yok. Yani Peki, o kadar. Şimdi nasıl takip ediyorsun izlerini, Kamil? Çünkü sen sürekli bir kayıtlar buluyorsun. Sağ ol benle de böyle evet, evet. aynı zamanda. Yani o kadar farklı yerlerden ediniyorum ki bazen sahiplardan, bazen internetteki satış gruplarından, açık sitelerinden. Ama çoğunlukla araştırma sırasında böyle tanıştığım insanlardan ediniyorum. Bazen Peki. bir kaset için 1500 kilometre yol gittim falan hatırlıyorum. Evet harikasın. Peki şey, toplam kaç albüm yayınlandı? Bir sürü sayı doluşuyor ortalıkta. Kimi diyor 50 tane, kim diyor işte 5 tane. Öyle bir bilgi var mı sende yaklaşık? Kaç yaklaşık olarak 40'dan fazla kaset üretilmiş. Benim tahminlerime göre 42 farklı kaset var. Bunlardan ikisi aynı kasetin farklı kafayla ortaya çıkmış. on zaman zaman orta açıkçalin benimle oynatısını aldım Bu kasetlerde birden 37'ye kadar numarandırılarak dağıtılıyor. Çünkü şey çok güzel yani e, gruplar var. Ne bileyim işte Mutlu Torun, Nisan Özgen'den başlayıp işte Doğan Cankur'lar, Ortaçgil'ler, Erkan Oğur'lar, Yeni Türk'ü. Yeni Türk'ü. Değil mi yani? Ne bileyim işte Rubber Johnson denen hiç bilmediğimiz bir müzisyenle tanıştık orada. Keza yine bu caz müzisyenleri orada milletiler yaptı. Ruhacanlar, işte Ruhacanlar, Zurganlar, Selim Selçuklar. Yani, işte, Gündoğarken de. Değil mi? Grup Gündoğarken. Jacques, Janet isim, Cem İkiz, yani birçok isim sayabiliyoruz ilk bakışta. Diğer program konuğumu Açık Radyo dinleyicileri aslında tanıyorlar. Geçen yıl yani Açık Radyo'nun 51. yayın döneminde her cumartesi akşamı bizleri Afro-Latin şarkılarla Güneyin Sesi programında buluşturdu. Sevgili Karıcı Yiğit, bu yıl yaklaşan test çalışması nedeniyle Problemine ara vermek zorunda kaldı. Sen de kısaca kendinden söz edebilir misin Karaca? <gülüyor> ee, öncelikle yeniden teşekkürler Erçiment abi böyle çok keyifli buluşmaya vesile oldun. Ee, ben kısaca söz edersem yani 89'da Ankara'da doğdum. İşte uzun yıllar hep bu şehirde yaşadım. Bir beş yıllığına İzmir'e gittim. Güzeldi İzmir'i sevdik deneyimledik üniversite eğitimim sebebiyle. Sonra yüksek lisans için 2010'da yine Ankara'ya dönüşü yaptım ve o gün bugündür buradayım. Biyolojiden mezun oldum ama hiç o alanda kalmadım ve böyle radyoculuğa başlamıştım zaten üniversitede. Derken işte sinema, müzik daha çok ilgimi çektiği için yüksek lisansa da işte o alanda devam ettim. 2012'den o civarlardan biridir de tamamen bu alanda böyle bir şeyler yapmaya, üretmeye, paylaşmaya çalışıyorum. Peki radyo ile tanışma ne zaman başladı? Yani İzmir'deyken mi e, başladı? <gülüyor> Asiden biraz. Yani radyo ile tanışma deyince sen şey geliyor aklıma abi, böyle e, hani radyo hep dinliyordum tabi çocukluktan beri bir radyo merakı vardı müzik merakıyla beraber ama böyle şey hatırlarım 2000'li yıllar başında daha o ilk bilgisayarlara kavuştuğumuz zamanlar e, radyo kartından radyo çalardı. mikrofonu takıp üstüne anons yapardım böyle eğlenirdim kendince. E, lise yıllarında daha çok dinler oldum. İşte kasetlere, radyodan müzikleri kaydetmece e, derken böyle o zaman e, şey hatırlıyorum. Üniversiteye hazırlanırken bir hip-hop programı vardı Ankara'da. E, bir üniversite radyosunda haftada bir şey yapılırdı, düzenlenen bir programdı. Ben çok ilgiyle takip ediyordum onu. O dönemler hip-hop'u da böyle ayrıca dinlediğim, ayrıca sevdiğim dönemdi. Derken inan, üniversitede İzmir'e başlayınca, İzmir'de üniversiteye e, gidince e, araştırdım hani bir üniversite radyosu. Burada da vardır diyerekten. Orada Radyo 9 Eylül vardı. 9 Eylül Üniversitesi'nin radyosu. E o çok keyifli zamanlar geçti. 4 sene boyunca falan. Orada ilk adımı atmış oldum. Hem günlük yayınlar yapıyordum. Hem o dönem hip-hop bir saati de yapıyordum bir yandan. E, o zaman daha ağırlıklı olarak o türü dinlediğim için. E, öyle İzmir sonrası Ankara'ya gelince de zaten işte önce bir biyoloji alanından yükseğe devam ediyordum. Ama sonra dediğim gibi radyo, televizyon, sinemaya geçtim. O dönemde de Radyo ilefte Ankara Üniversitesi'nin radyosunda gönüllü çalıştım uzun süre. E, haftada bir saat bir yayınım vardı. İnternet radyosu vardır e, bir ara. Aktifti. Ankara Merkezi Oda Radyosu. Şu anda yayını yok ne yazık ki. E, orada bir dönem e, program yaptım. E, sonra şey, TRT Kent Radyo Ankara'da bir sinema programı oldu. Derken zaten ben orada film festivallerinde falan çalışıyordum ama radyoculuğu iş olarak da yapmaya başladım. Yine Ankara'da bir e, yerel radyoda Max FM sonrasında da işte hala çalıştığım yerde başladım. Prodüksiyon biriminde işin mutfağına geçmiş oldum. E, Max prodüksiyon e, ve o arada hep aklımda da işte bir latin müzik afro latin müzik paylaşım fikri vardı e, bunu da böyle açık radyoda e, yapı yapabilme şansı o, kazandım bir yıl boyunca. E, büyük bir keyifle e, en son o programı hazırlayıp e, sunmuş oldum yani radyoculuk serüveni öyle ilerledi Çekirdek Sanat Evi hakkında bir tez hazırlıyorsun ama istersen buna geçmeden önce <gülüyor> bir müzik arası verelim mi? Tabii. Sözleri Tabii. Yaşar Miraç'a, bestesi Selim Atakan'a ait bir şarkıda yeni türkü grubunu dinliyoruz. 1984 tarihli Çekirdek Sanat Evi dinletisi kaydı, Gurbete Kaçacağım. Evet, sözler Yaşar Miraç, müzik Selim Atakan, Gurbete Kaçacağım. O üzüntü denizine uzayan iskeleye ansızın sormaksızın neler kalır geriye ansızın sormaksızın neler kalır geriye. Dönülmeze bağlanan ilk köprüye Umarsız durmaksızın acılar tüketmeye Umarsız durmaksızın acılar tüketmeye Sepye o yolunda gözyaşı, çeşmesi kuru köy. Kopup yalnızımdan, kopup sonsuzumdan, gurbete kaçacağım, gurbete tükenmeye. Kurbete kaçacağım, kurbete tükenmeye Kopup yalnızlığımdan, kopup sonsuzluğumdan Kurbete kaçacağım, kurbete tükenmeye Karıca Çekirdek Sanat Evi ile tanışman nasıl oldu? Yani test konusu yapacak <gülüyor> kadar. Ee, yani şeyle çekirdekle tanışmam aslında. Şimdi e, Kamil e, söylerken direkt böyle bir eşdeğer e, şey geldi. Yani, o süreç geldi aklıma. E, önce birini dinliyorsun sonra Çekirdek'e ulaşıyorsun. Yani Kamil'in dediği gibi Kızılok bunda çok önemli etken. Aslında benim hikayemde de böyle aslında orada bulunmuş olan Sanatçıları daha önceden dinliyor oluşum, çocukluktan beri işte kasetlerle e, dinliyor oluşum kökeni e, gidiyor bu işin. E, yani çocukluğumda annemin kasetlerini dinlerdim daha çok Bizde de olan annemin de daha önceden almış olduğu Fikret Kızılok ve Ortaçgil'in kasetleri, bu, bunların için ayrı bir yeri vardı. Fikret Kızılok'un zaman zamanla Ortaçgil'in benimle oynar mısın özellikle albümleri. Sonra yeni Türk ezginin günü şu işte gün doğarken. Hep böyle aynı hisleri e, hislerle dinlediğim, sevdiğim, e, birçok böyle duygunun yansımasını bulduğum isimler oldu onlar. Sonra da üniversite yıllarımda böyle sanırım işte 2005-2006 gibiydi e, İzmir'deyken. işte YouTube, YouTube'un daha çok tabii ki etkisiyle bir de internette gezinirken bulduğum bilgi yerle çekirdekten e, haberdar oldum. Ee, ve bütün bu sevdiğim şarkıcılar Kızılok ve Ortaçgil başta olmak üzere o e, sanatçıların o müzisyenlerin buradan yolunun geçiyor olması çok etkiledi beni e, o andan itibaren de hani nedir bu Çekirdek Sanat Evi, bu insanlar neden burada bulunmuş, bu tarz kayıtlar neden alınmış işte e, o an dinletide kaydedilen ve bugüne kalan e, kayıtlar derken Youtube'dan daha çok tabi bulabildiğim kadar kayıtları dinledim o dönem Youtube'un bir önemi oldu bu keşfediş açısından yani teknolojinin nimetlerinden faydalanma diyebilirim bu, bu tanışıklıkta biraz da. tez çalışmadan da kısaca söz eder misin ne zaman başladı ne zaman teslim edeceksin ne bu çalışma. Ee, yani tez çalışma baya önce başladı aslında biraz fazla uzadı ee, abi e, genelde böyle yüksek lisansta uzayan tezler olur. Ben de onlardan birisine sahip olmuş oldum. 2012'de az önce söylemiştim, işte radyo, televizyon, sinemaya geçince Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde daha çok sinema üzerine çalışma fikrim vardı. Ama böyle konu belirli değil. O arada da Çekirdek Sanat Evi'nin zaten artık daha çok kayıtları YouTube'da erişmişim, bilgileri daha çok edinmişim internet üzerinden edinebildiğim kadar. Merakım iyice artmıştı. Böyle bir belgesel yapma fikri hep aklımda vardı. O dönemde tez danışmanım olan e, daha tez konum, bellisi, tez konum belli olmamışken, Sevgi Can Yağcı Aksel, Sevgi Hocam e, eşi de Cem Aksel'dir kendisini Bülent Ortaşkil'in e, davulcusu. E, bu bilgiyi bildiğim için Sevgi Hoca'ya böyle bir belgesel fikriyle ilgili, e, ilgili danışmıştım. Hani ne yapabiliriz? Cem abi de nasıl acaba beni yönlendirebilir gibisinden. Böyle belgesel üzerinden konuşurken bu aslında Sevgi Hoca'nın da yönlendirmesiyle bir tez çalışmasına döndü. Yani bunu bir Tez olarak ele alalım diye. Neden tez olarak e, ele alıyoruz akademik anlamda? E, çünkü işte çekirdeğin bir özgünlüğü var ve bu özgünlüğü araştıralım diye. 80 sonrası Türkiye'nin koşullarında ne anlam ifade ediyordu? E, bugünlere nasıl bir hani tırnak içinde aslında miras bıraktı da diyebiliriz. Bunun peşinden gidelim dedik ama biraz uzun sürdü. İşte bu gelecek dönem e, bitecek bir tez ve paylaşacağım umarım. Tezi de konuşuruz bir program yaparız. <gülüyor> Peki şimdi bir müzik arası daha verelim mi? Eser Engin e, Noyan e, çiftinden dinleyeceğiz. E, yine Çekirdek Sanat Evi'nde 1985 yılında verdikleri e, Kaldırım Metro şarkıları ve Alaturka dinletisinden e, bir tango yorumlayacaklar. E, sevdim bir genç kadını. İç kadını alsam, onun adını her şey beni ona bağlar, kalbim durmadan alar. sizler için bu çekirdek sanat evini önemli kılan şey nedir? Yani bence sanat evi o dönemlerde nasıl ortak çizgideki insanları bir araya getiriyorsa şu günlerde de bu etkisini devam ettiriyor bence. Sanat evi sayesinde pek çok insanla tanıştım. Çok güzel anlar biriktirdim. Yani bu müziğin birleştirici gücünün olduğuna ikna etti diyebilirim. Ben. Sanat evi de o dönemde bence böyle bir oluşumdu. Kamil yani özetle de aslında e, Çünkü bugüne yansıyan etkisini düşününce zaten e, nasıl bir önemi olduğunu da e, anlıyoruz çekirdek sanevinin bu test sürecinde mesela birbirinden yani Kamille yolumu kesişmesi o şekilde oldu e, ortak bir noktada buluştuk sonradan keşfettim ki zaman içinde Aslında çekirdekten yolu geçmiş ya da çekirdekten yolu geçmese de e, bu dönem... De işte 90 sonrası doğan diyelim bizim kuşaktan insanlar ama ilgisi daha çok artıyor insanların ve çok e, bu kasetlerin peşinden giden, e, bu tarihin peşinden koşan çok insan olduğunu görüyor insan bu süreçte. Ve yollar kesişti. İşte Kamil'le yolumuz kesişti. Sonra Kamil sayesinde de e, sen de yolumuz kesişti. Ercüment abi sen de e, oradan yolu geçmiş bir insan olarak e, katkılar sundun. O yüzden hani bütün bu yolları kesiştirmesi bence çok önemli dediği gibi Kamil'in bir de 80 sonrası özelinde e, o toplumsal baskı koşullarında yani hangi koşullarda olunursa olunsun bağımsız ve yaratıcılık ortaya koyarak bağımsız üretimin olabileceğini gösteriyor. E, bu anlamda önemli bir deneyim ve bir miras bence yani çekirdek sanatı. evi. Hatta Naim Dilmener bir yazısında e, şey diyor yani orada dinletiler öncesi bekleyen insanlar bir anti junta atmosferinde hissederdi kendini diyor ki bu çok önemli bir şey insanlara bunu hissettire hissettirebilmesi Çekirdek sanat evinin e, bu aslında fikret kızıl okun bilinçli bir şekilde bence adımlarını attığı bir e, süreç olarak da olduğunu yani bunu bu sürecin böyle yaşandığında gösteriyor e, kendiliğinden olmuş bir şey değil yani aslında bilinçli bir adım bir şarkı arası da verelim mi? Tabii. Yine 1984 tarihli bir çekirdek sanatı bir var. Neşet Duğaç'a, Oğuz Durukan ve Selim Selçuk'tan kısa bir caz emplorizasyonu diyeceğiz. <gülüyor> karaca radyo programcılığına dair gelecek planların nedir? Söz eder misin? Yani şey diyebilirim Ercüment abi şimdi güneyin sesinde en son açık radyoda afro müzikleri paylaşırken böyle aslında müzik derken işte bir toplumsal tarihe de oradan yol alıyorduk. Sinemaya geçiyorduk. Edebiyata zaman zaman geçiyorduk. Aslında sanatın bir bütün olduğunu müziğin de bunun önemli bir parçası olduğunu hissederek o programı yapmıştım. Bunu da en yoğun şekilde Güney'in sesini yaparken hissettim diyebilirim. Yani Açık Radyo'da buna imkan tanıdı zaten Açık, Radyo e, Açık Radyo'da bu programın olması da bu anlamda benim için bir motivasyon kaynağıydı. E, ben bir ileriki aşamada da hep düşündüğümde bu Yelpaze'yi genişletmek yani hem müzikal çeşitlilik olarak hem başka başka alanlara girip çıkıp oralara değinebileceğim e, konular olarak e, mümkün olduğunca o Yelpaze'yi genişletecek yeni programlar olsun istiyorum. Yani planım bu. Umarım Açık Radyo'da yeniden e, seni şansımız da olur. Gelecektir. Umarım, umarım. Umarım Ercüment abi. E, bir şarkı arası daha veriyoruz. E, yine 1985 tarihi Çeköbek Saat Evi e, kaydı. E, Ezgi'nin Günlüğü'nden dinleyeceğiz. E, Dramama. Kezar taşlarını asan koyun mu Yıkarıca geçen yıl Açık Radyo'da program yaptım. Açık Radyo'nun ilgili duyguları ve düşüncelerini de sorsam. E, tabii yani e, Açık Radyo'da geçen bir yıl boyunca Güneyin sesini yaparken e, uzakta Ankara'dan kayıtlar yapıp yolluyordum. Ama hep bir bütünün parçası gibi hissettim diyebilirim. E, yani orada olmasam da, uzakta olsam da bu bütünün nasıl bir çeşitliliği, böyle dayanışma halini yansıttığını... Önceden de biliyordum tabii dinleyici olarak, bir açık radyo dinleyicisi olarak. Ama böyle çok istediğim bir formattaki bir programı açık radyo dinleyicilerine ulaştırma imkanında yakalayınca... ...yani o bütüne gerçekten uzun zamandır böyle yapmayı çok istediğim bir formatta dahil olunca... ...ayrı bir motivasyonla bu işe sarıldım. Sonrasında bir yıl boyunca tüm bu güzelliklerin etkisiyle sürekli motiva sevdiğim işi yapıyor oldum. Bana bu imkanı sağladı ve... Birçok insana da hem bu anlamda bir alan açması hem de e, dinleyicilere bu çeşitliliği sunması, o dayanışma ruhunu da yansıtması, aktarması e, çok önemli. Açık Radyo'nun e, en önemli boyutu bizim için de en önemli yeri bu aslında. Özellikle pandemi sürecinde hem kendim için programı hazırlarken hem de böyle dinleyenlerden gelen işte sosyal medya aracılığıyla iletişime geçtiğimizde vesaire e, nasıl bir motivasyon kaynağı olduğunda Açık Radyo'nun e, görmüş oldum. Bu macerada da her zaman desteğini hissettim. E, onun için de ayrıca teşekkür ediyorum Ercüment Ağabey sana. Ve tabii e, test sürecinde az önce bahsettiğim gibi e, seninle yolumun kesişmesine vesile olan Kamil'e de yine e, huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. İkinizin de emeklerine sağlık. Peki Kamil sen bu e, çekirdek arşivinin önemli bir kısmını topladın ama hala eksiklerim var ve toplamaya devam <gülüyor> ediyorsun değil mi? Evet, evet, ben bu 42 kasetin 39 tanesine ulaştım. Fakat arada 3 kayıp numara var. 29, 31 ve 33 numaralı dinletilerle ilgili hiçbir izi rastlayamadım. Yani bu dinletler gerçekleşmiş fakat kaset olarak üretilmemiş bile olabilir. Aslında hani bu arşivin tamamlanması için buradan dinleyicilerimiz çağrı yapmış olalım. Yani sonuçta bu kültürel bir değer ve ne kadar çok insan bu kayıtlara ulaşırsa yani çekirdek sanat evi de yıllar önce başlattı, yerine getirip, getirmiş olacaktır diye düşünüyorum. Bir de kitapçık çalışması yapıyorsun değil mi? Evet, evet. bu büyüklükte bir arşiv oluşturduktan sonra sanat eviyle ilgili kişilerle olan sohbetlerim sırasında şunu fark ettim. İnsanlara anlattığımda, onlarla paylaştığımda onların geri dönüşleri çok olumluydu. Ve bu da beni bir şeyler üretmeye etti. Kasetleri toplarken bu yaşadığım bilgi eksikliğini, bilgi kirliliğini gidermek istedim. Ve daha çok koleksiyonerlere hitap eden işte temelde kasetleri ele aldım. Bir kitapçık hazırlamaya başladım. Ee, sevgili dostlar, kitap demişken 2018'de yayınlanan Bu Su Hiç Durmaz kitabını da hem sizlere hem de Ayrıca de kâmil önemli istiyorum. Yani Gülent ortaçgil Mahmut Çınar'ın yaptığı bir nehir söyleşi yarın ördüklerinde, yani burada ortaçgil çekirdek sanatçı günlerinden de bahsediyor. Bugün de Babil'den sonradan Müslüman'a yaklaşıyoruz. Programı kapatmadan Karaca Açık Hava'da yaptığı Güney sesi programının kayıtlarına dünya dünyalarımız nasıl ulaşabilirler? Evet programları ben her hafta yaptıktan sonra internet ortamına yükledim. şu an bir arşiv olarak duruyor. Arkaorg arka.org işte arşiv İngilizcesi olarak Arkaborg sitesinde yüklü duruyor bütün bu programlar. O siteye girip aratma kısmına Güneyin sesi yazarsanız Aslında bütün birinci programdan işte son programa kadar hepsini dinleyenler dinleyebilir yeniden. Güney'in sesinin Instagram sayfası da var aslında orada hala aktif tutuyorum o sayfayı mümkün olunca paylaşmak paylaşmaya çalışıyorum bir şeyler orada orada da hani bu artık Instagram'ın klasik ifadesi oldu link bio'da diye onun bio kısmına da bu, bu dediğim work linkini koydum hani oraya da tıklayıp direkt hiç aratmadan ulaşabilir dinleyenler merak ederse Facebook'ta da var bir sayfa. Sesli. Evet, Facebook'ta da aynen. Güney'in Sesi olarak yine aratırlarsa bir grup olarak var. Ar i̇yi hatırlattın abi. Orada da e, üstte böyle bir duyuru olarak tutturmuştum yine o bahsettiğim linki. Direkt o linke tıklayarak bütün programlara ulaşabilirler. E, Kamili e de bir önerim olacak. Yani bundan sonra zaman zaman senin arşivinden kayıtları, dinleyeceğimiz programları da yapalım diye öneriyorum. Karaca'nın tezi bitince yine öteceğiz üzerine bir konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki. Her Çok şey değerli. her zaman paylaşmaya hazır. Çok değerli dinletiler oldu. Ve bugün de işte bazılarına yer vermeye çalıştık. Dediğim gibi bundan sonra albüm albüm gidelim diye düşünüyorum. Yani. Gidelim, Çok keyifli olur. Kesinlikle. Sevgili Karaca, sevgili Karaca son olarak ne demek istersiniz? Son olarak evet. e, müziğin birleştirici gücünün farkında olalım ve o dinletileri dinlemeye devam edelim de. Evet. Yani bu e, birleştirici gücü bize yeniden hissettirecek en baş böyle baş ucu kasetleri, yine çekirdek kasetleri oluyor ya da oradan yolu geçmiş sanatçıların kasetleri, şimdiye kadar kalmış albümleri. Onları mümkün olduğunca dinleyelim, yeni üretimlere ilham versin, e, yeni çekirdekler ekilsin, yeni meyvelere ulaşabilelim diye e, umuyorum ben de. Son söz olarak bunu söyleyebilirim. Davetimi kırmayıp programa katıldığınız için işte 1980'lerin efsane müzik merkezini, Çekirdek Sanat Evini bugün gençlerine taşımaya çalıştığınız için çok çok teşekkür ediyorum. yani Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hem test çalışmanızda ve hem de yani müzik arşivciliği çabalarınızda yolunuz açık olsun. Bir yani başka bağımdan sonra da dediğim gibi, bir araya gelmiyordum. Tekrar çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Yer verdiğin için böyle bir güzel konuya. Bir araya getirdiğin için bizi. Sevgili dostlar, bu programın ve bundan önce yayınlanan Babil'den sonra programlarının kayıtlarına Facebook'ta Babil'den sonra sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu programı Çekirdek Sanat Evi konser kayıtlarından birisiyle kapatıyorum. 1986 tarihli Müzikle yabancılaşma e, dinletisinden bir şarkı var sırada. E, Erkan Şimşek, Gülent Ortaçkı, Erkan Uğur, İmer, Devir, e, İmer Demir ve e, Robert Johnson'ın yorumladığı bir şarkı. Haftaya pazartesi 13'te 95.0 açıkladığında, Babil'den sonra da yeniden uçabilmek dileğiyle. Hepinize sağlıklı ve huzurlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Pabil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Murat İyiceoğlu'na teşekkür ederiz.